Modern sabahlar. Modern sabahlar Modern Sabahlar Hoş geldiniz Oktay Bey. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Tamam. Keyifler olsun. Hoş geldiniz bir kez daha. Keyifler olsun. Keyifler ola, keyifler olacak. Keyifler ötesi ve keyiflere gelesin. <gülüyor> Keyiflerden geçiyor mu? Keyifler, keyiflerin taşsın diyoruz. Buyursunlar efendim. Ee, birkaç gündür bütün Türkiye olarak e, ne konuşuyoruz? Pek çok şey Pek konuşuyoruz. Çok şey ne Türkiye konuşuyor olarak ne deriz? konuşacağımız yarım saatte bir değişiyor. <gülüyor> Olsun. Ee, herkesin konuştuğu şey ağırlıklı birkaç konu var. İşte onlardan biri e, Adana valisiyle ilgili biliyorsun. Evet. Hı -hı. Kavas demişti. Kavas demişti. Kavas demiş olabilirim değil mi? Gerçi sonu galiba yok yok dedim dedi değil mi? Galiba dedim dedi. Galiba <gülüyor> ben onu yanlış sonra şey bak şimdi. Ben çünkü normalde hep Kavas derim o gün ağzımdan yanlış çıkmış dedi. E, gündemden düşmeyen valiye e, ceza karar verildi. Evet ne çok, çok sert bir keşi, ceza olan uyarı cezası verildi. Evet doğru. mı hmm diyorlar. Ne parmak buçuk köşeden Valla bilmiyorum uyarı zartan. cezası nasıl oluyor ya? Sen hiç şeyde lisede, lisede bir şey alt komşu biraz sessiz olmamızı söylüyor helalde. Hakikaten <gülüyor> evet burası da sonuçta bir bekar evi. Kapılar çarpıldı. Hiç uyarı cezası falan disiplin cezası aldın mı? Bilse mi? Evet, hiç almadım. Pırıl pırıl diyorlar. Sen aracıyım. aldın mı Fahir? Ben aldım. Fahir, sen ilk önce bir mikrofonlu şey yap, ondan sonra şey yaparız. Ben daha önce biliyorsunuz söylemiştim İlkokulda e, zoba'yı düşürdüğüm için bir ceza aldığımı Hem daha de önce söylemiştim. Işin en acı tarafı zobalarında kuru da meşe yanıyor. Türküsünü çığırırken e, olsun, o zoba olsun. borularını e, çok sevdiğim evet. öğrencilik yıllarındaki çok sevdiğim arkadaşlarımın üstüne düşürmüştüm. O yüzden de bir disiplin cezası ya, almıştım. Yaktığın, İlk okul yıllarında. Yaktığın kimse oldu mu Oktay? Yok. Yanan olmadı kimse şimdi. olmadı ama panikle Kendini çok, yakmış oldu. çok ağlayanlar oldu. <gülüyor> Bu adam bizi yakmak istiyor diye. Ondan sonra o bana gerekli dersi verdiği için hiçbir zaman köşeleri bir şekilde, koşarak dönmedim. Sert bir şekilde uyarıldın. Ben bir uyarı cezası aldım. Nerede sert aldın? Bir şekilde, ben Opti'den uyarı cezası aldım. Ne diye? Atarız ha diye mi? Hareketlerine dikkat et. Bu devrem böyle gitmez diyerek. Ben işte o ilk gençlik zamanları. Ee, nedense, etkili oldu mu sende? Hottu'nun bile en karışık olduğu dönemler. En karışık olduğu dönemler etkili oldu canım. Etkili oldu mu yani? Tabii. Koskoca üniversite öğrencisinin evine uyarılma cezası zarf içerisinde. Üstelik de gizli damgasıyla gönderildiğinde gerçekten etkili oldu. Hmm. Demek ki uyarı cezası da ama, etkili, ki, kimine etkili, kimine etkili. Bazı. Ama ben zaten uyarılmadan değilim. önce de zaten şey olmuştum. Yani adam olmuştu. Adam olmuştum benim herhangi bir uyarıya yaptığım şeyin ne kadar saçma olduğunu anlamıştım. Aslında öyle oluyor. Yani Bana hiç uyarı gelmedi. Pırıl pırıl ne diye kadar, para, para ara şeyler geliyordu. Pırlanta gibi Bayramlarda adam. Bayramlarda falan. Vallahi pırlanta gibi adam mısın? Ben de zoba zoba boruların düşürdüğüm an hemen pişman olmuştum. Herhangi bir cezai şeyi bugüne kadar hep geldi. Yani temiz kağıdı alırken savcılıktan falan çıkıyor. Tabii, i̇lkokulda dibin, uyarı almış. Dibinde çıkıyor ilkokulda soba boruları diye. Sadece o yazdığı için bir de çeşit çeşit şey geliyor akla. Uzun uzun anlatma şeyim de olmuyor. Ben kaç tane projeyi Daha, öyle kaçırdım ya. So, soba borularını çalıp satıyormuş diye insan öyle düşünüyor. yani. Tabi istediğin şeyi düşünürsün. O yüzden e, bilmiyorum işe yarayacak mı uyarı cezası. Ali e, Coş'a ya da ne işe yarayacak herhangi bir fikrim yok. Ama pek çok kişiye uyarı cezası geldi ülkemizde biliyorsunuz. Bir uyarı cezası da e, kime geldi dur birine daha geldi uyarı Şeye cezası. Şeye gelmişti ben onu hatırlıyorum en net. E, meclisin bahçesinde uyuyan bir milletvekili, ha, milletvekili vardı da vardı. gazeteye fotoğrafını çekip işte mesai saatinde işte me meclis bahçesinde genel kurulu toplanırken işte uyuyan falan diye kufa e, fotoğrafını çeken muhabire kadın muhabire şey demişti ya hakaret ya demişti. Ben sizin bacak aranızı çekip masıyor muyum şeye falan filan diye böyle bir laf etmişti ya. Hmm. Ona da, da mesela uyarılma, cezası. uyarılma cezası. Yani, yani ki bence... bu uyarı cezalarıyla ülkemiz giderek e, tabii Çünkü bu bir uyarı cezası hemen şak diye kesiyor bazı şeyleri. E, yani bu zaten hani e, çok sert bir yaptırım bence yani koskoca adamları uyarmak denemek ben diyorum ya üniversite öğrencisi olduğum dönemlerde 20 yaşında ben bundan bu kadar utandıysam bu adamlar yani uyarılmaktan korkuyor mu diyorsun yani ya bu adamlar... hayır hayır ya uyarılmaktan ben bunu az da biraz biraz, biraz, biraz şiddetli ben. şiddetli bir ceza olduğunu düşünüyorum çünkü çok mahcup olduklarını düşünüyorum ve çok çok üzüldüklerini ben hissedebiliyorum Evren, evrenden o mesajı mahcup oluyorlar yani mahcubiyet. hiç bir şey olmasa mahcup Mahcub, oluyorlar evet, o herkesi kendin gibi zannediyor yani, faiz yani. O da senin, benim en büyük hatam değil mi? Senin ya? en büyük uyarı gerektiren şeyin o, duruşun o. Fenerium mağazalarının e, derbi zaferi sonrası piyasaya sürdüğü Boğa motifli tişörtler varmış. E, ve bir tartışma başladı. Fenerbahçe'nin tarihi simgesi Kanarya'nın yerine e, Boğa mı geliyor diye. Valla o Fenerbahçeliler arasında da tartışılıyor. Yani bir de hani Kadıköy Meydanı'ndaki Boğa heykeli var ya. Evet. E, Fenerbahçe'nin kalbinin attığı yer. Hı hı. Yani orada öyle bir sembol varken Kanarya'ya vefasızlık mı ederiz diyenler de var bir taraftan. Bir taraftan da böyle hani takım sembollerinin güçlü hayvanlar olması Tabii. gerektiğini söyleyenler var. Ama işte. olsun canım Kanarya da Fenerbahçeli şey güçlenmiş ya. bir hayvan sonuç o, o olarak. Da var yani işte. sen bir Kanaryalılar aralarında karar vermişler. Bir tanesi klasiğimiz bizim artık şeyimiz yüzyıllık yıllık Ama sembolümüz Kanarya. Ama hepsi yapmışlar. Yoksa Kadıköyün ortasında hepimizin buluştuğu yerdeki öbür simbol mü falan diye? Vallahi bence kanarya da olur, şey de olur. Bu da yok kanarya iyi ya. Yani Altın diye diyor diyor kanarya, çipet çipet diye beste <gülüyor> beste beste oradan hiç o terken kimsenin ben bir şey diyeceğimi zannetmiyorum. Aslan bir numara var mı? Aslanın kükremesi belli bitti bu kadar. Kartal'da zaten bir şey yok var ama Kanarya'da değil hepsi, mi? Var canım hepsinde, hepsinde var yani. 6'lı 7'li. 6'lı 7'li yok. Kanarya'da Altılı. hiç güçsüz, Lezzetli değil Oktay. Güçsüz hayvan diye hiç aklıma gelmiyormuş benim ya. Yani hep fiziksel ya. güce... Gitmiyorum Kanarya kafası. Çok güzel çalışan, çok bence çok nadir. bir... Ama canım hem şey, boğalı tişört olur. Ondan şey, sonra yaza doğru... Bursa Spor timsahı seçti. Öbürü yok. Horoz denizde ne yapsın? Horoz! Timsah gene güçlü hayvan ama düşününce. Ha hem boğalı olur. Yaza doğru kanaryalı tişört olur Efendim Mevsimler kapşonlu şey, şey çıkar formadasa. Kapşonlu şey çıktığında kanarya olur da Yağmur öbür, yağmurlu içiyorsan. boğalı olur iki tane sembolü olması şey değildir Takım zengin i̇şte bahçeli, ilerideki başkanı olacak adam budur İki sembol olsun Bu arada voroz da güçlü hayvan ya Ortamını düşünürsen Fahir Kümes hayvanları içinde düşünüyorum Kümes hayvanlarının e, aslanı diye yani sen... geçer Niye canım bir hindinin yanında Bir kazın yanında Bir efendime söyleyeyim Kaz e, süser O değil de kaz süsere gel Çok güzel Fıs, Valla o tartışmada devam ediyor Fenerbahçe'de Ne de. güzel bazısının tartışması da bu Rah, Rahat rahat tartışıyor Birilerinin, Birilerinin tartışması da Aslında şey belli oldu Yeteneksizsinizdeki Gerçek yetenek belli oldu Bugün gazetelerin tamamında var Acun Ilıcalı hmm. İnsan televizyon kanalı alınca gazetelere geçiyormuş yani. Hani. Geçiyor, bütün, bütün gazetelerde o var Magazin sayfalarda değil Ön sayfalarda muhabirdi patron oldu diye TV8'i ee, aldı biliyorsun. Evet. Biliyoruz evet. Ne derler? Hayırlı uğurlu olsun. Ee, 18 yıldır ekranlarda olan Acın Ulıcalı. Evet birazcık da Acık da kendi kanalımızda iş yapalım diyerek. Yani şimdi TV8'in en büyük farkı diğer kanallardan şey olacak. Ya gerekirse herkesi kovarım ben program yapıyorum. Sabahtan yeteneksizsiniz. Zaten başlarım. hemen hemen alıyor programlarında. Öğlen yemeğimi yerim. Hemen programlarımı çekiyorum. Programlarını mı hemen TV8'e alıyor. Tabii canım ne olacak? Öğleden sonra da şey yaparım. Bir tane orada şey O Ses Türkiye yaparım. Ondan sonra akşam yemeğimi yerim. Oturum oraya. Zaten bir tarafta şey vardı yani kutuları açıyorsun ya. Ne evet. Apple Yarışma? Kim? Kim? Haydi yükselt bakalım. Haydi bakalım. Çok haydi güzel yarı çözmüş müymüş bence. Sen program ismi buldum ben ya. Haydi bak. Haydi bastır. Haydisi yok bence. Haydi. Haydisi, haydi. Yok. haydisi yok. Haydisi yok. Ah, haydi sök. Ah hadi. Kim 500 milyar değil. Yok. Aç açıl Büyük hissedenler. Açtım da. Kutu yarışmasının adı ne ya? Kutu büyük Kutu Rix miydi? Büyük seçim. Büyük risk mi ortak deck mi? Değil yani neydi? Extra. Ee, ekstra... Neydi ya? Extra kutu. Bir dakika ya. Dur. Bil. Bir saniye söyleyeceğim. Neydi ya? Mavi kutular. Ve Dur bir dakika kutu kutma neyse şey akşam ya. da o programı koyar geliriz şey sen sevgili fifty <gülüyor> o muydu çok güzel olacağız hem şey yapıyorum reklam arasında da kanalın diğer işleriyle uğraşıyorum evet, benim şu anda dur, kafam, şey. tamamen program alacağım valla bu programın falan adını birisi söylerse çok mahcubiyetimiz bizim bizi ortadan neydi ya kutuklarımızı açalım büyük seçim olmadına emin misiniz ya <gülüyor> büyük seçim olabilir kim bana. kim istiyor kim ne istiyor <gülüyor> <gülüyor> Herkesin kutusunda bir şey var. O mesela ev. Bir tanesi mesela arama Ya şunun adını istiyor, hatırlasın Ege. Hasta etme adamı. Ben onu en az izleyen adam olarak hiç fikrim yok. Ele, ele, ele. Heh. Dursun. Ele söyleyecekler ya. Elemek serbest. Dinleyicilerimiz biraz kıvranmamızı dinleyip aramaya karar verdiler. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Kimi görüşüyoruz hanımefendi? Hilal ben. Hilal hanım Çok yani, heyecanlıysı Hilal hanım. <gülüyor> var mısın yok musun? Hayır, hayır, var mısın hayır, yok hayır, musun? Onu diyordum yani. Evet ya, ama benim çok yaklaşmış. Kim ne isterdi? Var mısın yok musun. Onun gibi bir şey Çok Aynen. teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Büyük çok seçime çok yakın ya. Var yer mısın yok musun? Zaten 4 saat değil miydi? Evet. Tabii, tamam 4, 4 saat. saat. Diğer yarışmalarda 3'er saat Türkiye yarışıyor var. Türkiye yarışıyor. O ne? Öyle yok. Ya yatar programı olur yapar ya. Türkiye yarış ödül program şey yapıyor yani. Bir de işin en güzel tarafı Acun Uludice eski programlarını da koyabilir Acun Firar'da. Çünkü o ülkeler aynen duruyor. Evet, yani bir iki tane hariç hepsi duruyor. 70 milyon dolara el sıkışmış. Eee 70'ten başlamışlar da 60'ta bitmiş. Arada evet. emlakçı öyle şey yapmış. Öyle mi? 70 ha. milyon dolar diye burada yazıyor. Yabancı bir ortakla görüşmüş hemen el sıkışmış. Ondan sonra hemen koridordan geçtikten sonra telefon açmış. Ya böyle çünkü... böyle kanal var ister misin? Tabii. Ondan sonra bugün Televizyonu satı. Fire Bravo valla Hani sen bazen diyorsun ya Biz de gidelim abi Biz de, biz de alalım Ben diyorum Radio abi alalım Radyo alalım Açın, Televizyon alalım diyorum Acın kafada öyle çalışıyor yani Valla bravo Ben bugün bankayla görüşeceğim abi Yani şimdi bak Aklıma çok iyi yattı Demek ki Acun medya sektörüne girdiyse Kesin bir şey var En güzel şey diyorum Yatırım diyorum En güzel yatırım Başarılar diliyoruz kendisine Modern Sabahlar Modern Sabahlar Buyursunlar efendim. Vay beğe. Valla bak çok. Hava için söylediğim şey, en, en havalı laflardan biri. İstediğin ettim. şeye geri sayabilirsin ya. Hmm. Bu laftan sonra. Evet. Zaten kendi sayman da gerekiyor. Herkesin bir Birileri kötü cep telefonla var abi. E, nihayetinde bir kız kaçlıkta e, devlet başkanları arasında da yayıldı. Yeni bir büyük ustamız var artık. Bu yeni Büyük başka mı? Ee, büyük Usta Kayaan. Evet. Ee, Kayaan'dan başka mı? biliyorum ben kim olduğunu. Vallahi bu aralar magazini güzel takip ediyor. Adamın... Devlet Başkanı mı? Devlet Başkanı. Devlet başkanı. Gerçek ee. Usta hem de. Hem yani. de gerçek böyle Usta. Gibi, böyle Kayaan gibi. Öyle ustası üstadı değil. Saz ustası ee. derken. Ben bir kopya vereyim mi oktubuya? ver. Versene. Versene. Ver kopyeyi. Gene bir sanat. Ama dövüş, dövüş sanatı. Arnold Şvaz'da ne değil. Başkan diyorsunuz değil mi? Başkanlık seviyesinde. Başkan. Seviyesi. başkan. Başkan. Şey mi? Çin devlet Başkan başkanı. Başkan değil ya. Başbakan değil mi? Olur mu canım? Rusya devlet başkanı Vladimir ha, Putin. Putin. Vladimir yani. Putin. Aa, lütfen biliyorsun Hı. kendisi... Rusya'da bir de cumhurbaşkanı yok mu böyle adı sanın duyuluna? Başbakan var. Başbakan. Ha başbakan var tamam doğru evet doğru. Medvedev. Bir tane bir şey. Medvedev hükümeti döneminde... Sadece ismi ortalarda dolaşan bir adam diye ben hatırlıyorum. Medvedev mi? Bono'yla falan takılmıştı ya. Tabii canım. Yani Bono ismi... kaka'yı basmıştı. Bastı. Bono da dayanamadı bastı orada kahkahayı. Medvedev de Bono tabii. Bono da ama... her başbakanla konuşurken kahkahama basıyor çünkü Tayyip Erdoğan'la konuşurken de görmüştüm. Medvedev de devlet başkanı oldu. E niye yok. sevmiyoruz Bono'yu? Yer değiştirdiler de. Yani. Her başbakana göre uygun kahkaham bulunur efendim demiş. Neyse Putin. bakan. bankanlar. Geçen gün Güney Kore'ye gitti. Ondan Hı -hı. sonra Güney Kore'ye gitmişken biliyorsunuz o da dövüş sanatlar mert. Nasıl ki futbolun beşiği İngiltere. Dövüşün de kavganı kukunun, de. Efendim tekvandunun beşiği de Güney Kore ondan sonra hazır gitmişken de Çun Çirilenin döveyim demiş. Yok yok çünkü Wong da görüştü Federasyon Başkanı. Başkan diye o birbirlerini öyle selamladılar. Birisi Federasyon Başkanı, Tekvando Federasyon Başkanı, Dünya Tekvando Federasyon Başkanı, bir tanesi de Rusya Devlet Başkanı. <gülüyor> Öpüştüler, şey yaptılar. Ondan sonra bir Hop işte, yapmış yani, böyle öpüşürken hadi. elini şöyle biraz çekmiş Putin. Ha, aynen. Hop. Sık, Ay sıkısın falan demiş Rusçası neyse. Ya şimdi bizde böyle halı saha şey oluyor ya ya penaltı çekiliyor ya da halı saha maçı tipi bir şeyler oluyor ya. Yani. Orada da iki tekpik atılıyor. Aynen iki tekpik atılıyor dedin giymişler hemen çekmişler kıyafetleri bir güzel. Zaten götürmüş. Bir de Putin'in şey sınırı yok ya. Bagaj sınırı yok ya giderken. İstediği kadar götürüyor abi sonuçta doğru. 80 kilo geçeyim mi? Geçtim sayılır Geçeyim, sayın geçeyim mi falan. Çok sözün abi. Uçak, uçak abi yükleyin o zaman demiş. Abim bile pişirdi. Senin abi diyen canını yerim. Dokuzuncu dan vermişler kendisine. Fahri olan. Kime? Kim Putin'e mi? Putin'e. Dokuzuncu dan. <gülüyor> ne cehetçi bir adam vermiş ona. Ona vermiş. Putin de bakmış ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> haber belirleyen. Kaçıcı dan da en tepesi. Büyük usta işte. Dokuz Dokuz Dokuzuncu da. ondan sonra. O. Putin vaala orada da lafı yapıştırmış. Bu kadar yüksek bir danı hak ettiğimi düşünmüyorum. Ama hakkını da vereceğim. O zaman ben de vereceğim. Bir oradan tekrar bir şey. Bütün zaten bütün orada bürokratlar yerde gülme krizm. Ama şimdi Putin'e de güzel jest olmuş. Herkese fahri doktora veriyorlar, cüppe giydiriyorlar. Ne güzel bir bu kuşak. Da cüp, evet, bir aynen. Şey. Bu da güzel. Güzel ben judoyu, diğer dövüş. Judo değil. Tekvando. Tekvando da mı vermişler? Bakayım. E judocu değil mi ya? Judo, judocu ama tekvandoda judo, gideri var. Yani bana vermelerinden çok farkı yokmuş o zaman. Yok canım. Çok. Aynı zamanda hem judocu, hem karateciyim hem tekvandocuyum. Hem de derin şey, On parmağında o marifet ya. O ben onu be. Öyle, Sporlarında da Osman tabii Şimdi yaparak. judo biraz net bir şekilde farklı Ben onu anlayabiliyorum da Tekvando Karate ve kungfun arasındaki Teknik yalnız mesela ne bileyim bir iki tekvandocu şey yaparken Yalnız o tekmek biraz kungfu'ya kaçtı Falan diye bir net ha, şey var mı? Disiplinler arası kayma olur mu diyorsun? Var mıdır? yani Tekvando ile mesela kungfun farkı ne? Ekvandı Abi öyle. şöyle söyleyeyim sana Ege, anlat oktar. Çok net farkları var. Yani, yani şöyle söyleyeyim çok ince yani, çizgiler ama derin çizgiler. Bilmeyen adama aynı gibi görünüyor. Hatta yani bana böyle görünüyor. Nasıl biz? Ama bütün uzak yani, aynı görüyoruz. Ama uzak doğullar hiçbirbirlerini aynı görmüyorlar. Ben, ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle oktar. Bilmeyen adama <gülüyor> aynı gibi görünüyor ama aslında hiç birbiriyle alakası yok. Ha, yani. Yani şöyle söyleyeyim Ege, lütfen. Handball'la basketbol arasında nasıl ha. bir nasıl anladın mı espriyi? Anladım evet. Tamam şu anda kafamda çok net oturdu. Su topuyla... Mesela elma ile armut arasında ne kadar fark Farklar, varsa o aynen. kadar farklı. Su topuyla mesela güreş arasındaki fark anladın mı? Ne mi? kadar barisi ama, ama şunu desem mesela bak anlarım. Kickbox'la tekvando arası. Ha o zaman derim ki tamam. Onu onu da biliyorum ha. Kickbox'un Farkını da biliyorum. Ka ya, kickbox... bu, sen ne yapıyorsun ya? Gece uyuyamayıp televizyon falan mı seyrediyorsun? Yok canım o kadar film seyretik. Kickbox'ta hem eldiven takılıyor. Evet. Ve de onun tekmeleri böyle fıt fıt fıt fıt şeye vuruyor. Konu... Kabal kemiğine girişiliyor onda Kon, genelde. Konuyu şey yapmayalım. Tekvando Atmeli. ile karate dedik. Ka tekvando'da yüzde kaç tekme kullanılır? Yüzde kaç yumruk kullanılır? Bana söyleyin. Kolu kuvveti, koluna güvenen yumruk. Bacağına güvenen tekme atmaz mı? İşte Olur mu ya? bunlar yine araba kullanmaktan başka bir şey bilmiyor adamcağız. E, e, yani, şöyle söyleyeyim var, sana. %100 abi o. Sen 3 yumruk %30'a yüzde %70'tir. Yüzde %30 yumruk attıysan bir yumruk yumruğa hayır. Tekme. 3 yumruk attıysan 7 tekme atacak. 7 tekme. O 7 tekme dolmadan bir tanesini bir atmadan diğer yumrukta atamazsın. O zaman şey diyorlar. Atamam. Bizim neyse federasyonlu adam var onu hallederiz. Bir, bir tekme daha falan. Bu sporları diyorsun ama hep bunlar matematik. Dövüş sporu sadece şey değil. Hem matematik var işin içinde hem Fizik var. Ama temelde herhalde kuvvet dediğimiz şey var. Temel, temel, Yoksa tamamen... matematiği her kuvvetli olan adam renklerde fırtına gibi esecek diyebiliriz. Mesela... Tekvando'ya giden, hmm. yazın 3 ay tekvando'ya giden biri mi daha esnek olur, Karateye giden biri mi? Abi hmm. tekvando daha esnek. Yani şöyle Bana da tekvando bir daha esnek. ile bir karateci karşı karşıya gelse kim alır? İkisi de aynı seviyede olsa. O, olma, o, o yanlış bir şey Fahir. O yanlış bir o sen kıyaslama. Anneni çok seviyorsun, Çünkü, babanı mı çok seviyorsun gibi bir şey Evet o, o zor bir soru. Onun zor bir soru ve cevabının çok yanlış olabileceğini Bruce Lee ile Karim abdul Jabbar'ın e, dövüştüğü filmden biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. Aynalı film diye Aynalı geçer. Aynalı film evet. Yani oradan biliyoruz basketbolcu mu şey yapar döver yoksa... Karatecimiz, cüzdocumu ve her ve şey Ve ben içinde. sana söyleyeyim orada da net bir şekilde ortaya koyduk ki basketbolcu da fena değilmiş. Fena yani. değil. O yüzden onları kaya ama hangisi daha esnektir sorursa tabii ki tekvandocu daha tekvandocu. esnektir. Daha Baya esnek olan o. Galiba sporu. tekvandoda daha çok kadın sporcumuz var. Bir de bu da sporla alakası yok da istatistik bilgisi hmm. olarak. Yani Sen başarılı nereden, kadın sporcumuz ne var ya tekvandoda. Nereden bakıyorsun bunları? Silip süpürüyorlar madalyaları. Okuyorum kendimi geliştirmeye çalışıyorum abi. Bravo, ama yani. şey doğru. Adam okuduklarını Okudukları... gayet iyi anlamış. Oku... ve faydasını yani, da görmüş. Hakikaten çok iyi anlamış. Aklında da tutuyor. Çünkü ben abi yavaş yavaş kelime kelime okuyorum. Ondan sonra birleştirdikten sonra bir daha baştan sona okuyorum. Yani mesela ikisinde de aynı şey. Yan tekme, ondan sonra diz, düz tekmeler, uçan tekmeler, el vuruşları. Bunların hepsi hareketler aynı ama Yok, isimleri sen farklı. sende bir yerlerden bakıyor gibisin. Tabii canım herhalde bakıyorum. Ne anlarım ben karate Japon Taekwondo ne kökenli? Kore, Çin. Kore. Ko ha, o zaman Kore'de tamam Şu zaten... anda oturduk. oturdu. Çin Kore'si. olan Kung Fu. Onu, bak. onu biliyorum bak. Fu, Demek Çin. ki hepsi aynı kavga, dövüş ama birisi Kung Fu demiş. Bir ya bizim yöresel demiş. halk oyunları farklılık arası. efendim. Antep yöresi, bakıyorsun Urfa yöresi, hemen yukarıda Karadeniz. Öyle bakmak lazım biraz da. Anladım. Evet. Anladım. Şu mi? anda yani verdiğiniz örnekler o kadar şey oldu ki kafamda bir çerçeve çizdi ki yani. Bir de yani tabii sen daha iyi bilirsin ama karate de yani tek bir karate yok ortada. Karate de o Everybody is karate diye bir şey var ya. 2 3 karate var yani 2 3 mesela. Üç, mesela kempo. Kempo He. Kempo. Ve ya bunu olan kempo yapıyor. Ay veya World Shotakan karate. Shotakan mesela. World Shotakan O ben da karate. Shotokancıyım. Sa ben Kyokushinciyim mesela. mesela. mesela. Tam i̇smini tam okuyamıyorum buradan ama. Sen kim neredensin? Kyokushuncuyum ben. Bizim anne tarafı kung fu, baba tarafı. Baba tarafı Tekvando. O zaman tekvandocusun. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Hayalet filmini hepimiz hatırlıyoruz. 1990 evet. yapımı. Aa, şeyin o şeyin... kadar eski mi o film ya? Ee, Tabii ya 90. Patrick Schuayze ile... Rahmetli Patrick. Rahmetli Patrick Schuayze ile Demimur'un değil mi? Demimur'un Demimur'un Demimur, un, Demimur, un böyle... Demimur olduğu zaman. Demimur şey yapıyordu. Çamur'dan böyle fır fır fır fır turnette şey yapıyordu böyle. Çanak çömlek yapıyordu. Ondan sonra şey, şey adam bulaşıyordu şey. ona. Böyle her taraf çamur oluyordu. Evet. Sabah kadar yerleri siliyorlardı sonra. Bayağı güzel hatırlıyorsunuz filmi iyi. Hakikaten. Evet. Ee, üstün, Bravo. Üstünde beyaz bir gömlek vardı demin burun. O gömlek de yapıyordu. O herhalde o batmasın diye. Patrick Swayze'nin de üstünde bir şey yoktu. Denedim. Patrick Swayze de aynı Çıplaktı. kıyafetle dolaşıyordu orada hayalet? Tabii bir tane hayalet olunca fix oluyor değil mi kıyafet? Bir tane kota olur. Abi çok korkunç bir şey o ya. Hayalet Niye olmak ya? mı? Hayalet. Yani şimdi mesela yarın öbür gün mesela ben öldüm. Meselelerim var hala. Dünyada kaldım ama öldüğüm gün üstümde ne varsa o. E dikkat edeceksin abi. Ha, öyle mi, öyle mi hesaplanıyor? Edin edin. E, Benim bildiğim kadarıyla öyle. Yani ha. filmlerden gördüğüm. Ayrıca iste, isterse değiştiremez mi ya? Nereden gidecek? Öyle bir şey yok. Hangi mağazadan alacak yani? Ben biliyorum da mağazanın ismini söylemeyeyim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı olmasın. <gülüyor> Ama ha. şöyle söyleyeyim. Yani moda denen şey tamamen bu insanın bu korkusundan ortaya çıktı. Çok güzel alt metinlerde Ege çok güzel noktaları ulaştı. İnsan öldüğü zaman hangi kıyafetle gezerse yani varsa onunla gezerdiği bir şey var. O yüzden Rahmet, sabah evden çıkarken herkes bir kıyafet Ben bugün hayalet olursam ömür iyi. boyu bunu giyeceğim. Ona göre giyinsin. Bilmiyorum. Rahmetli annem bana hep söylerdi. Yolculuğa çıkarken temiz don giyin. İt çamaçıdan hadi dikkat çünkü, et. Evet, çünkü, Kadının yaşanmışlık şeyi var yani. Hakikaten bildiği bir tecrübesi var. Bir kere daha bir saygı Bir doktora giderken bir kere de yolculuğa çıkarken bu fix. Doğru. Sen ve Molly'nin aşkı dizi oluyor. Hayaletin dizisi evet. mi geliyor? Ghost. Ghost. E biz onu daha önce yapmadık mı ruhsar diye? Tersi olarak. Çok başarılı. Ruhsar'da ben herhangi bir çanak çömlek fik fiklediklerini görmedim. Çünkü orada kız tarafı hayal etti. Yani. Nasıl yüzden... ben dokunamıyorum ki hiçbir şey demiş. Ya kız tarafı. Erkek tarafı fark etmez. Yani o başka bir şeydi. Burada mı yapacağız dışarıda mı yapacağız? Dışarıda yapacaklar. Ceviz yani bunu Zuckerin anlamayanlar yönetici. için söyleyeyim Yani Türkiye'de mi çekiliyor yoksa... Yerli yapımı, yabancı, yabancı yapımı mı? Sonuçta insanlık yani, adına sordu. Breaking hayır. Bad gibi bir şey mi yoksa Medcezir gibi bir şey mi? Yani Breaking Bad'i yabancıya örnek, Medcezir'i de yerliye örnek verdim. Teşekkürler. Ee, dışarıda, yurt dışında yapılacak. Hayır. Ama ülkemize de gelir herhalde. Gelir herhalde. Gelir. 500 milyon dolardan fazla gişe asılatı yapmış ya bu film. Ben bu kadar... E, çok büyük başarılı da film. De, nesi başarılı? Güzel hikayesi falan filan. Batı sinemasında Aa. kaç hafta oynadığına bakarım ben. Batı sinemasında 57 hafta oynayan Braveheart ne kadar yaptı ona bakmak lazım. 50'den fazla oynadı canım. Ne 57'si ya? Ben yıl pardon oynadı. ben 57. haftada gitmiş. Ha, sen 57'de <gülüyor> gitmişse 3 basamaklı olduğu kesin. Kesin. Fix. Fix. Ama yani, yani aynı ben döneme anladım. mi geliyor? Yok. Kaça geliyor? Braveheart... Yok o Braveheart hemen sonrası. Sonra değil mi? sonra Hıksanların... Zaten şey bitti Ghost bitti, Brave Ghost bitti başladı. Braveheart başladı. Ghost başladı. İki filmle Batı sineması. Ar erken. Arada temel içgüdü dönemi var. O çok çalkantılı bir dönemdi. O da doğru. O da doğru. 2011'de bir müzikale de konu olan bu hikaye yakında e, dizi olarak karşımıza çıkacak. Sonra da bilgisayar oyununu yapsınlar. Tam suyunu çıkarsınlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar. Radyo Tübrüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler Espriler şakalar buyursunlar. Espriler şakalar. Bizim bir ara hatırlar mısınız? Ee, 18 yaş gençleştiren parfüm. Parfüm. Bir firebüse dosyası vardı. Evet evet, evet. yıllarca ee, ben o da dövme yaptırdı ama hatası şu oldu. Kendi sırtından okuyamıyor. Maalesef. Ee, hem, <gülüyor> hem öyle kendisi okuyamıyor. Ama bir evet. zaman duvarlara yazmıştı. Hatırlıyorsun Ege o zaman Altına cep telefonu ile yazıyordum 18 yaş gençleştiren Pardon şu sloganı çok uzun Yani 18 yaş neden 18 yaş İyiz Bir de 18'e genelde... rakamla yazmıyordun ya bu benim prensibim abi evet, Orada hatayı yazsaydın sığardı bütün Artı 18 diyordum mesela da... <gülüyor> Bir saniye çok özür dilerim Ben hemen geliyorum döneceğim ben size. Onun gibi bir şimdi hakikaten dövme yaptırılacak Bir e, haberimiz durum var, var. E, Haberimiz var ee, nokta nokta yıldır su içmiyor. İki. Değil. Korkunç rakamlar mı? 10 yaşından bu yana su içmeyen nokta nokta yaşındaki Erdinç Narman. Bak oradan çünkü çıkaracaktım. Çünkü yap, yapabileceğini bildiğim için gizledim. Erdinç Bey. Erdinç Narman su ihtiyacını çayla gideriyorum. Meyve suları ve soda içerek ihtiyacımı karşılıyorum. Şeklinde açıkladı. Enteresan bir şey de yok yani nasıl haber oldu? Ben de az su içiyorum herhalde. Sen Sus. mesela güzel su içiyorsun. Ben çok güzel su içerim de. E, bunu... Çok özeniyorum. Buna nasıl? Serkan bana bir büyük su iki mertek alalım diye. Bazen Sen... senin yanındayken ben içiyorum. Yoksa evet ya olmuyor. büyük su aldığım zaman sürekli bir ortağım oluyor sevgili dinleyiciler. Ben Çünkü bir tek şeyim var yani. Zaten iki ortağım var. İlaç içerken su içiyorum galiba. İlaç içerken mi? Hı -hı. Onda da aslında biraz uğraşsan çaylamayla ile içersin oğlum. ilacı. Yine gürültü yaptık galiba, aşağıdan ses kanka geldi. Kanka. Ne diyor komşu? Komşu geldi, patatesi bitmiş evde patates istedi. Alsaymış abi, verdin mi? Abi verdim, geçen aldı. Patates pumpkin. Eee, Kocaeli'de yaşayan normal. tamam bana bakın, Olandan tamam. Allah'ından ben bir ara patates ben... vermeye gittim, rahatladım ya. <gülüyor> tamam, tamam. Abi, Ben nereye bakacağım şaşırdım ya? <gülüyor> Duvarlarda şu anda... Ben onun devamını getirseydim, daha da şey yapardım. da. Pumpkin, pumpkin diye mi? Pumpkin, Pumpkin, öyle yazıyor. Ee, su içmiyorum demiş. Su içmiyor. Nasıl haber oluyor bu adamlar ya? Su da içiyor. bugüne kadar demiş? Bir tane mide kanaması de geçirdim demiş. Taşımadım bugüne kadar hiç. Bak, beni ama bir senin, gazeteye çıkarsanız. Senin hikayen yok. el ya Hemen mücadele girme Genç adamla. Girişimci. Adamla mücadele girme Bir dinle. Adam, senin hikayen yok. Bak. Bugüne kadar demiş bir kere mide kanaması Bir sefer prostat ameliyatı Ve bir kere de kalp krizi geçirdim demiş Onun dışında hiçbir zararını görmedim Su içmemenin demiş Su ihtiyacımı demiş meyve çayları Meyve suları soda veya soda iç Ve ayran gibi sıvılarla Karşılıyorum demiş Nasıl bu bir şeyin televizyon programına mı çıkmış 10 yaşından beri su içmeyen adam diye Evet öyle bir e, şey var Ben de, de hiç beni taşımamış var. adam olarak Çıkamaz mıyım ya senin bir adetine ihtiyacım Peçete, tuvalet kağıdı, kağıt aldı ve ıslak mendille karşılıyorum. Yalnız bir görüntün çıkarsa mesela üniversitede iki defa beyin millet oldum. Mesela aynı adamla hikayem aynı. Aynı da üniversitede mesela sınava girmişsin. Hı hı. Girmişsin. Ya da üniversite sınavına girerken de mi yanında yoktu peki şey? Normal mendilim vardı. Kağıt mendili yok muydu? Vardır ya bir paket vardır yok. o küçüklerden yok buçuklardan. Üniversite sınavına bile bir kağıt mendili Yoktur abi diyor, adam haklı adam iyi haklı bir argümanla geliyor doğru. Argümanını sevdiğim geçeyim arkandayım devam et. Bu adamlar madem o böyle haber alıyor. Olsa kimse ispatlayamazsın. İspatlasın abi, ben bir çıkar görüntülerin bir çıkar. Var ya yanarsın, kağıt mendille görüntüsü diye. E Allah. demek ayran içiyorum çay içiyorum Su içmediğim zaman hastalandım demiş, yine de içmedim demiş. Allah Allah, sıkıcı mıymış bu adam? Erdinç Bey. Ondan sonra ben o saraldım gene o, sırada... o kadar nezle oldum gene kaçmadım kullanmadım. Kağıt Kaatabdullular yüzünden burnumu kenarları yara yara oldu. Ona rağmen. Ona rağmen kullanmadım. Komposto içiyorum demiş. Allah belanı vermesin Otay, ya. Yürü... nerede nasıl bir haber bu? <gülüyor> Sen haberleri Vallahi... duvar 100. Yıl Duvar Gazetesi'nden mi koparıp <gülüyor> Niye duvar gazetesinde bile yazmıyor? Oradan ya? biri gelmiş yalnız demiş. Komposto mu, hoşaf mı beyefendi demiş uzun süre onların onun, onun üzerine şey sohbette daha Sonra uzay... Konak Hastanesi'nden bir beslenme uzmanı gelmiş. Doktor Nurcan Bıçakçı. <gülüyor> ne? Şimdi bakalım ha, ne yapmış? Ha şimdi haber değerine dönmeye başladı Oktay. Ondan sonra Aşli'den taksiye bindiği demiş. için biraz sinirliymiş. Pardon demiş. Üçüncü, Biz, geçen da, gün damacanalar gidiyordu sizin eve demiş. Ne gidiyordu demiş? Damacan'a damacan'a. Adam. Sana ne demiş? Hocam. Haber şu anda da, biraz, biraz ilginçleşti. Işte. <gülüyor> Ondan sonra Nurcan Hanım demiş ki doktor bir insanın günde en az 8-10 bardak... Sen Fahir eğer başka bir şey bulmazsan haberle girmezsen ben bunu daha çok <gülüyor> uzatırım. Daha kaç sene su içmediğini söylemedim bile. Oradan da yürüyeceğim daha. Vallahi ben burada gazetede... 8-10 bardak su içmesi gerekiyor Şiir bir şey mi oldu? Asaplarım bozuldu. Gördüm. 52 yaşındaki Erdinç Narman... <gülüyor> 52 <gülüyor> yıldır su içmemiş. iki yıldır su içmeyen i̇şte adam. Benim demek ki rakam eksiğim var. Niye? Bir 4 sene sonra... 42 senedir hiç kağıt mendil kullanmamış adam olacağım 40 40 olması yeterli. Yeter mi? 42 olmana. Hiçbir yeterli. şey kalmadı o zaman. Uğraşma. Bomba gibi geliyorum sevgi dinleyiciden. Bu adamı biz tanıyoruz falan dersiniz. Hmm. Yani çocuk. Yeteneksiz sizinize çıkacağım. Çok Bakın. Özür dilerim de. Kağıt aldım. <gülüyor> Bakın. Şu anda elimize ulaşan bir haber hiçti bizi o kadar da gülümsetecek haberlerden ne değil. Ne olmuş İsterseniz, ya? Derseniz. Çin'deki haber mi Farid biliyorum ben onu. Maalesef. Çin'de Keşke bir tartışma Çin, başladı. Çin olsaydı... Hukuk mu hukuk mu diye yok abi plan mı o, o plan mı değil. tartışmasından boğazım, sonra boğazım bence plan mı plan mı tartışması yapılacaksa Çin'de yapılması lazım bunu daha iyi başka bir yerde daha daha birisi yok. E, pilav onların geleneksel yemeği aslında biz Çinlerle ne çok canım, dost olmamız gerekiyor bizim bile. geleneksel yemeğimiz kuru fasulye değil mi e, onların da pilav Bak, iki ülke yan yana gelince en güzel yemek oluyor turşu Ama çok olan, güzel. Mesela, turşusu olan mesela yanımıza bir de Kore'yi aldık geleneksel da, şey turşu olan başka bir ülke olsa gerçi Kore turşusu da çok güzel olmuyor hocam ya her şeye tur. Çok güzel üç ülke olarak böyle bir şey olur. Ama troyka. En lezzetli troika. 60'larda oluyor değil mi o bizim Türkiye'de plan mı pilav mı tartışması? Hı hı. Öyle vatandaşa bir... plan değil, plan pilav lazım. lazım diyerek öyle bir tartışma oluyor ama yani o orada... tartışmalarmış be o dönemdeki <gülüyor> tartışma ne kadar neziymiş yani. Orada da şey denmez ki. Hiç vatandaşa... pilav demedim, pilot dedim diye şey yapmamışlar. Yani. <gülüyor> vatandaşa plan değil, kuru fasulye lazım denmez ki pilavdır yani Orada, orada lazım olan Çin'deki bu tartışma ne peki? <gülüyor> Neymişti? Hukuk mu, hukuk mu tartışması? Çirkin çocuk davası vardı biliyorsunuz. Hayır onu bilmiyorum ben. Günlerdir. Ya bir... E, adamın çift, çocuğu çirkin oldu diye kadının uçamış mı? E, üçüncü çocuğu çirkin olduğu için Hı -hı. bu çocuk benden olamaz şüphesiyle. Ha, pislik herif. Şeye gidiyor. Mahkemeye gidiyor. Ha, öyle mi? Evet. Çirkin çocuk davası ama başka A, türlü aksettirildi bize. Nasıl? Çocuk çok tipsiz. Kesin benden değil değil. Benden değil de tamam, mi? Adam Çocuk tipsiz. Ben böyle tipsiz çocukla yaşamak istemiyorum. Ama önce şey demiştim. Karımın benden... genlerinden şikayetçiyim gibi anladı. Şimdi ha. benden değil diyorsa başka bir şey. Adam şöyle olmuş. Kadın Çok yakışıklı se... çocuğa da diyebilirim Benim bildiğimde kadın estetik ameliyat geçirmiş meğersem ki. Evet var, doğru sonu öyle bitiyor zaten. Meğersem ki kadın aslında o kadar yani estetik olmadığında. Ama yine de ayırmışlar. Neyin? Yargısı. Çifti mi? Çifti ayırmış çünkü daha doğrusu adam ayır, ayrılmak istemiş. Çünkü adamın bundan haberi yokmuş. Ee, benim, Feng, ben çünkü genetiğine de nasıl bakacağım abi? Ian Feng demiş ki benim bundan haberim yok çünkü evlenmeden önce estetik ameliyat oldu ve bana bunu söylemedi demiş. Ondan Ma sonra mahkemede ayırmıştır. hemen oracıkta boşamış. Çocuğun velayeti tabii ki. Çocuğun bazen. velayeti anada. Üç çocuk var zaten. Üçü de mi anada? Üçü de annesine vermişler. Olur. Peki hepsi mi tipsizmiş çocuklarım? Yok ilk ikisinde sorun çıkarmamış dengesiz. Sonuncu baya tipsiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, güzel, sorun... ikinci zaten gene şeydi de. İkinci <gülüyor> biraz sorunda... asabımı bozmuştu. Üçüncü de artık burama geldi patladım. İnan i̇nanılmaz derecede çirkin diye şey yapıyor çocuğu. Ama kendi çok tipi <gülüyor> de şimdi konuşturacak <gülüyor> tipini sevdiğim. Doğru hmm, dedim fayda etti. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Hadi komşular yetişin ha dostlar. Modern sabahlarda son dakikalar buyursunlar. Seni çok neşelendirecek bir e, bilgi hemen Gerçekten. paylaşmaya. Vallahi Ege dünyanın en uzun kilimi yapıldı. Kaç <gülüyor> yelek çıkar? Hesabını sana bırakıyorum. Ay hayalim. Ben kilim zaten bir Hayaldi gerçek, gerçek bir oldu. Hayal bir şeydi benim için kilim. <gülüyor> <gülüyor> Uşakta 60 günde e, 76 günde. halının farkı ne? Dokunma dokunma. Şey mi? Santimetre karedeki i̇lmek, atılmaz. ilmek sayısı mı? Hayır ilmek atılmaz canım. Yani. O aralardan geçer fıtı fıtı fıtı fıtı fıtı. Devam et. bizi kandırma ya. ya ulan halıcılık ulan ben halıcılık meslek şeyde kurdum. Okulda... Ulan mı? <gülüyor> Abi, okuldan alışkanlığımız ee, arkadaşlar ulan. da ilmik atılıyor kilimde başka bir şekilde mi? Ee, örme tekniği mi değişik evet, Örme tekniği tamamen değişik yani ilmik yok daha doğrusu e, kilimde. 7.5 şey 76 kilo. Yani altı kullanım anı... alanının hiç mi yolduk olarak yani ilmik ilmik kilim ördüm diye ördüm... bir türkü varsa saçma asıl, sapan asıl, bir türkü mü olur? Vallahi saat ekerdir. yaptın yani sen. Yok ilmik ördüm. İlmik, hani gel. ilmik ilmik mesela kilim yapamaz mısın? İlmik ilmik kilim olmaz mı? Yaparsın? Hallo olur. Nasıl? Kilim de sen de olur. Kilime niyet, halıya kısmet derler ya. İşte o hesap seninkisi de. Yani yok öyle ilmik yok. Ben, Hocam kilime. Sen bu ilmik. işin eğitimini aldığın için ya Abi. da eğitimini aldığını iddia ettiğin için seni şey yapmak istemiyorum. Bana Fahir. bugüne Maçum kadar fayr. Ben çok etkisizdim. açıklamaları arasında en net açıklama olarak geldi. Senin aksine ben de çok ikna oldum. Valla taraflar iki ayrıldı. Sevgi ettiğin içler birisi. Aman diyor öbürü diyor ki hayır diyor. Ne diyorsunuz? Valla benim bildim şimdi yalan söylemeyeyim. E, yalan da söylemeyeyim ben kilim de dokudum. Çok özür diliyorum. Halı da dokudum. Sevdiğine bir sözü var. E, dolayısıyla <gülüyor> ikisinin arasındaki farkı. Çok <gülüyor> kilim, kilim dokunacaksa ki. bunu en iyi biz biliriz Oktay. Bağırtma beni. Tamam canım sinirlenme. Ben bu yüzden işte, Tamam şey kilim yapmadım. dokundu. O zaman daha kolay demek ki bu rekor. 6 kilometre ip kullanılarak gerçekleştirildi. 25 metre 72 santim boyunda hesabını size bırakıyoruz dediler. Alın istediğiniz gibi kullanın. Kullandıkça bizi hatırlayın. Aman aman da bir şey değilmiş ha. 25 metre zayıf değil mi? <gülüyor> yani bu rekor ne Öyle zaman bilmiyorum. kırılabilir? Bir sonra bu rekoru kırmak isteyen kişi çok rahatlıkla kırabilir. Ama rekorlar, rekorlar kırıldıkça. Içindir, yani, kırıldıkça güzeldir. E, kırılınca rekor rekor bir anlam taşıyor. Bir şey sorabilir miyim? Fahir? Sor canım. Bağırıp çağırmayacaksın. Evet, estağfurullah. <gülüyor> kilim halı diye bir şey yok mu? Kilim desenli <gülüyor> halı. halı var. Var. Kilim desenli halı diye bir şey var. Doğru. Bir dakika. Kilim desenli ha kilim desenli halı mı deniyorlar? Kilim halı falan diyorlar ya. Ya bir de şeyler var. Bir yolluk dedikleri ara model bir şey var. Tamam koridorda duran. Yok öyle yolluk Entry değil. Entrée de, e, de duran. A, de. Yolluk değil ona bir şey daha deniyor. Yüklük mü? Yolluk mu? Öyle bir şey deniyor. O biraz daha farklı. Benim bu konudaki tek e, açıklamam çok inanarak ve çok kendime güvenerek açıklıyorum. Kilim yelek var ancak halı, halı yelek yok. Halılar sadece e, ofislerde ismimiz ya, Mesela. O halı doku, dokunan şey halı değil mi? Dokunan Hı -hı. şey halı. Kilim örülüyor. Kilim, Kilim örülüyor. dokunmaz örülür. Örülür. Tamam. Okay. İşte bu bitti ya. Bitti gitti kafanız karışmasın. Oradan aklında kalsın. Hakkıtam bence bugün yine bir şey öğrendik. Eğitici bir program oldu. Bence bu tam zirvedeyken bırakalım en eğitici noktasında. Çünkü arka arkaya şimdi dinleyicilerimize bilgi vereceğiz. Bence kilim ve halıcılıkla ilgili köşemizi kapatalım. evimize gidelim. Yay ev... Ev... İleriye, hep ileriye. Tarımda geleceğe yay, yay çeple. İşte yay çeğ Haydi koşun Keş köşe köşe yay çep yay çep. çok hoş ya Vallahi Vallahi çok hoş o kadar hoştu ki yani programımızın son dakikalarını kentli nüfusa hitap edecek bir haberle değerlendirebiliriz bir teşekkürle ee, daha doğrusu bir tebrikle tebrik, ve teşekkürle bitirelim tebrik, o zaman teşekkür bugün teşekkür ve sitem. bence en güzel üçleme İsviçre'de bugün doktora tezini olacak bir sunacak olan bir dinleyicimiz var, Cenevre'de kendisi. Cenevre'nin. Seda Hanım. Sen pınarları Seda Hanım. Tebrik evet. ediyoruz. İsveç'te bilim adamı olarak yarın öbür gün reklamlarda görebileceğimiz bir isim Vallahi oldu. Allah Allah do bravo. Doktora tezini bugün sunmak için. E Jüri karşısına çıkacak herhalde. Bence Ve aslında jüri onun karşısına çıkıyor. Bence de Çok öyle. Çok güzel. Yani Hanım'ın karşısına Ve jüri korkuyor şu anda. Jüri eğer... Ondan sonrasında jüri düşün. Saçma sapan bir soru sorup kendimizi rezil eder miyiz diye. Dikkatli okursa jüri, o daha doğrusu okumuşsa... ...hazırladığı sorulardan biri... ...peki bu üç adam kim? Bu bahsettiğiniz, Aa. teşekkür ettiğiniz adamlar kimler... ...konuyla ne alakası var diye bir soruyla karşılaşabilir... Ee, ...Seda Hanım. O anlamda da biz... Her, yani Bütün tezin olduğu gibi o kısmında arkası. Bu Arka adam kim diye soran İsviçreli jüriye şey. Sen kimsin? Diye sorarız adama. Mesela sen kimsin? Orada bizi çağır Bizi biz çağırırız. Biz bizi çağırırız. yol ve vallahi geliyoruz. Barınma masraflarımızı karşılasın. Seve seve geliyoruz. Barınma, yemek ve yol masraflarımız karşılanma ve tabi cebimize biraz daha harç. 5 kuruş <gülüyor> ya Ne konuda etmiş. veriyormuş e, tezinim? Konu genel. Genel konu. Genel yani bir o konu. O kadar da değil ama bize de teşekkür etti diyse e, biz esas teşekkür ediyoruz. Tabii evet, bu adamlar olmadan olmazdı bu iş. Çok babalık yaptılar falan mı demiş yoksa. Onlarla geçirdiğim keyifdaki. Yani bizi çok memnunmüş yoksa azıcık. Pod, podcastlerle beraber ben yazdım. Podcastlerle, podcastlerle beraber yazdım demiş. O, o zaman... yüzden. Ee, biz de teşekkür Ceren ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Bir evet. tebrikler Tebis. diyoruz yani ne diyelim? Bugün veriyoruz. Biz işte. de teşekkür ediyoruz. Böyle şeyler de. Çok... ikinci defa mı üçüncü defa mı? İlk defa. Varız? Bunu söyleyen Bizim e... bildiğimiz çok. Bizim bildiğimiz çok. Vallahi ne? Bizim <gülüyor> galiba ya. 3 oldu. daha fazla. Daha mı fazla. Daha oldu? fazla. Yani evet ben de... Doktora tezi olarak diyorum ben Fahir. Yani pek çok yüksek yani. lisans tezinde yer şey. aldık Zaten saymıyoruz. Oğlum saymıyorum. Masters. Masters. Bir gün gelecek Masters. dünya Masters, bilim softest. tarihi konuşulurken bizim ismimiz geçecek. Bu dinleyicilerimiz sayesinde. Kim lan bunlar? Kenardan diye, kenardan ya? giriyoruz bilim tarihine. Hey yavrum be nihayet Oturduğumuz yani. Oturduğumuz yerde. O dönem tabi bilimdeki büyük sıçramada bu üç adamın çok faydası oldu. <Gülüyor> Hangi alanda araştırma yapmışlardı? Hiçbir ya? ve halı üstünde mesela bazen konuşuyorlardı. <Gülüyor> Valla öyle. öyle. Ceren'e de teşekkür ederim. Ee, ona da bugün başarılar dileyelim. Heyecanlı Seda, Seda Hanım. Heyecanlı Seda Hanım. Ceren anıma. Hanım diye niyeyse. Seda Cenevre'de hanım. ya. Cenevre'de o oldu. Oradan Benim hayır. için oldu Ceren Hanım. Cenevreli Seda diye geçer. Çok teşekkür ediyoruz Seda Hanım'a. Hatta İnşallah. Sedalı Cenevre diye geçer Fahir. Yeterli. <gülüyor> yeterli <gülüyor> diye geçer. Hadi yeter. Hadi mükemmel bir gün olacak.